Efendim merhabalar İstanbul'dan Burç FM stüdyolarından güzel bir yaz gününün başlarından güzel güneşli bir günün içerisinden sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızla programımıza başlıyoruz. Evet çocuk deyip geçmeyin diye çıktık yola ve çocuk deyip geçmeyin kervanı oluştu gördüğümüz kadarıyla. Dinleyicilerimizden büyük bir rağbet gördü programımız. Çocuklarımızı yeniden keşfettik diye teşekkür ve takdir mesajları benim bu programı yapmama, enerji kazanmama, motivasyon kazanmama çok çok vesile oldu tüm dinleyicilerimize. Ee, bir yılı doldurmak üzere olduğumuz şu günlerde şu aylarda bir yıldır devam ediyor çünkü programımız haftada sadece iki gün yayınlanıyor programımız ama öyle olmasına rağmen böyle geniş bir kitleye hitap ettiğini görmüş olmak ve bizim sesimize kulak veren e, ve hassasiyetle karşılar, e, karşılayan tüm dinleyicilerimize efendim selamlarımızla muhabbetlerimizle e, selamlayarak programımıza başlamak istiyorum. Efendim bugünler karne günleri. Bu hafta sonu ilk öğretim okulları karnelerini alacaklar. Çocuklar ellerinde karnelerini sallayarak evlere koşacaklar. Anne babalar çocukların karnelerine bakacaklar. Evet karne günlerinin yaklaştığı bu günlerde ben programın ağırlıklı konusunu çocuklar ve çocuklardaki oluşturulan beklentiler ve karne konusuna değinmeye çalışacağım. Önüme gazetelerden kestiği birkaç e, haber var. E, onları okuyarak müsaade ederseniz başlamak istiyorum. E, çünkü okullardaki başarı durumu şu andaki bizim milli eğitim sistemindeki e, düz doğru giden ya da gitmeyen yanlış giden tarafları gözler size kinesine getiren çocuğunuza bakışınız ona göre e, diye e, birkaç ber e, küpüründen e, başlıklar sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi geçen günlerde gazeteye yansıyan, gazetelere yansıyan bir röportaj var. Yarım Ağan'la yapılmış ve Ünal Yarım Ağan e, değerli hocamız şöyle bir açıklama yapmış. Bilmiyorum dinleyin şu anda keyif içinde mi? Bana kulaklarını verecekler mi? E, acaba sesim razitli mi geliyor, normal mi geliyor ama önemli birkaç cümle söyleyeceğim. Lütfen bir dikkatlerinizi toparlayabilir misiniz? ÖSYM Başkanı Sayın... Ünal Yarımahan şu cümleleri söylüyor. 36 yıldır üniversite sınavlarını gerçekleştiren kurumun başındaki kişi, ÖSYM'nin başındaki kişi, Profesör Doktor Ünal Yarımahan. Şimdi şöyle gazete yazmış. Artık şaşırmadım, şaşırmadığını. Ama yüzde 99'unun çok rahat çözebileceği soruları. Yarım milyonu aşkın gençin çözememesine üzüldüğünü söylemiş e, yarım ağın. ve şöyle devam ediyor. Bir iki yıl önce üniversiteye giriş sınavlarında 80 eksi 12 artı 3 artı 8 kaç eder? 80 eksi parantez içerisinde 12 artı 3 artı 8 parantezi kapatmış kaç eder diye bir soru sorduk. Yani ne sormuş e, bunun Türkçesi ne? Dört e, tane rakamı toplayın demiyor değerli dinleyici. Üniversitede 4 tane rakamı toplayın diye 80 12 3 8'i toplayın diye soru sorduğumuzda ne düşünürsünüz demiş Ünal Yarımğan? Çocuklar bunu yapar yapar dersiniz değil mi? Evet. Oysa bu soruya 600 bin genç cevap verememiş. Neden cevaplamamışlar? Neden yapamıyorlar? İlkokul çocuğu dahi bu soruyu yapar. Bunlar lise çocukları ya da mezunları. İşte bu soru gibi %99'unun kesinlikle çözülmesi, eee kesinlikle %99 tarafından kesinlikle çözülmesi gereken çok basit sorular var ama çözemiyor. İlkokul 3. sınıfındaki çocuk değil. Liseyi bitirdi sınavında 80'den 12'yi çıkart. Eee 12'yi, 3'ü, 8'i topla, 12'yi, 3'ü, 8'i topla. Bunu da 80'den çıkart denildiğinde liseyi bitirmiş olan ve üniversiteye gidecek olan gençler bu soruyu cevaplamamış, Cevaplayamamış. Kaç tane? 10 kişi de değil. Kaç tane? 600 bin tane genç 3 rakamı toplayıp 4. rakamına çıkartamamış. Şimdi tabii böyle bir tabloya baktığımızda böyle saf konuyu anlamayan... Demek ki kafaları çok çalışmayan 600 bin tane kişi var zannederiz değil mi karşımızda? Hayır hayır öyle düşünmeyelim. Rica ederim hani ben ısrarla söylediğim bir şey var. 8 yıllık işte eğitim ilk öğretim çağında çocuklara ne öğretiliyor bir bakar mısınız diyor. Toplama çıkarma çarpma bölme. Ya zaten çocuklar okula gitmese de bunu öğrenirler. Sosyal hayatını atın. Benim mesela ben hatırlıyorum rahmetli babam ilkokulun belli zamanından sonra artık okul okumamış ama hayatının her döneminde ticaretle vesaireyle uğraştığı için çarpmayı da toplamayı da çıkartmayı da hepsini de gayet güzel bir şekilde yapıyordu. Yani kişinin toplama çıkartma öğrenmesi için okula gitmesiyle şart değilken siz 8 sene içerisinde çocuğa toplama çıkartmayı öğretemiyor. Arkasından liseye gönderiyor, lisenin son sınıfından mezun eder, üniversiteye gönderirken bu çocuk... 3 tane rakamı toplayıp 4. rakamdan çıkartabilecek yeteği olmadan mezun oluyor. Şimdi rica ederim eğer 100 tane çocuk olmuş olsaydı bu ülkemizin 100 tane saf çocuğu bunlar. Toplama çıkartmayı nasıl olduysa liseye kadar gelmişler. Öğretmenlerin belki gözlerinden kaçmıştır yani. Yani bizim işte gariban çocuklar bunlar. Arada kaytarmışlar nasıl yılarsa işte lise mezun olmuşlar. Ama böyle bir şeyden bahsetmiyor ki yüksek öğretim e, e, ÖSYM başkanı. 800 bin tane bu öğret, öğrencinin öğretmenleri ne durumda acaba söyler miyiz? Yani normalde öğrenmeye bile ihtiyaç kalmadan dört tane rakamı toplama ve işte üç tane rakamı toplama ders dahi almadan bu yapılacakken bu çocuklar seyit sorumluluğu acaba çocukların bizzat kendisinde mi? Yok yok ben hiç öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Eğitim sistemimizin içerisinde çok bir garabe var. Çok bir anormallik var. Yani eğer çocuklar üç rakamı toplayamıyor dördüncüden çıkartamıyor ise bu çocukların üstüne bunu niye çömüyorlar canım bu çocuklar da bir garip ve kendimizi aklamaya çalışarak bir yere varamayız. Hakikatle karşı karşıya kalmamız lazım. İki sene boyunca çocuklara toplama çıkartma öğretemiyor isek ve bu çocukların sayısı yüz değil altı yüz bin eğer 600 bine bulmuş ise o takdirde öğretmenler kendilerini birazcık kenara çekmeleri lazım acaba ben bu işin içerisinde hangi milli eğitim yetkilileri çok değerli milli eğitim yetkilileri bilmiyorum radyo programımızda dinleyenler var mı milli eğitimin içerisinde acaba bu sözlerimiz ne kadar tesir eder? Ben bir uzmanım, ben bir pedagogum ve bir dertli yarayı deşeliyorum. Acaba şu anda bizi dinleyen bu dinlelerimizin içerisinde, milli eğitimin içerisinde başka dertliler var mı? Bu iş nasıl çözülür diye acaba şöyle karşılıklı masaya oturma ihtiyacı hissedenler var mı bilmiyorum ama bu topluma bence çok yazık ediliyor. Şu anda okullarda okuyan öğrencilere çok yazık ediliyor. 600 bin tane öğrenci... Dört rakamı toplayıp çıkartamıyor ise bence yani geceleri yatılamaması lazım. Milli eğitimin içerisinde görev alan öğretmenler sabahlara kadar lazım. Ertesi gün milli eğitimin içerisinde kapıdan giren o milli eğitim yetkililerin başları önlerine eğik olması lazım. Ayağa kalkacak dermanları olmaması lazım. Rica ederim dört rakam toplanıp çıkartılamaz mı? Yüz tane öğrenciden değil altı yüz bin öğrenciden bahsediliyor. Liseyi bitirilmiş altı yüz bin tane öğrenciden. Einstein'ın hani meşhur bir sözü var. Öğrenmemi engelleyen en önemli şey aldığım eğitim olmuştu diye söylüyor Einstein. Öğrenmemi engelleyen en önemli şey aldığım eğitim olmuştu. Ve ben belki de şunu söyleyebilirim kendi ruhumda hissederek. Benim de öğrenmemi geliren en önemli şey aldığım eğitim oldu. Öğrenmemi ciktiren en önemli şey aldığım eğitim oldu. Öğretmenlerim... Çok canım öğretmenlerim sevdiğim öğretmenlerim tahtiye çıkıyorlar bir şeyler anlatıyorlardı ama ben şimdi yetişkin gözüyle bakıyor bir uzman olarak bakıyorum o andaki garip Adem'i düşünüyorum sıranın karşısında oturmuş öğretmeni seyreden garip Adem'i düşünüyorum bu öğretmen ne anlatıyor diye bakıyordum aslında ben. Hayır başarısız bir öğrenci değildim. Bakın ilkokul, ortaokul, lise çağlarında ve üniversitede de yine öyle. Okulun, sınıfın en gözde öğrencileri içerisindeydim ve en dereceye giren öğrencileri içerisindeydim ama öğretmenin ne anlattığını bilmiyordum ben. Yani toplama çıkartma yaptırmaya çalışıyor. Çarpma, bölme, logaritma vesaire. bunları en iyi şekilde öğreniyordum ben. Ama niye öğretiyor bunlar? Ne olacak? Bu neyin nesidir kısmını hiç bilmiyordum. Ve öğrendiğim hiçbir şey... Gelecek yaşantımı inşasında çok daha öyle kullanılmadı. Ne zaman ki ben gerçek öğrenmenin ne demek olduğunu, öğrenmeyi öğrenmenin ne demek olduğunu, kendi ruhumdaki yansımaları ne zaman ki bulmaya başladım. Sonra hee Allah Allah demeye başladım. Sonra yeniden başladım ben toplama çıkartmayı öğrenmeye, çarpmanın ne işe yaradığını. Geçenlerde kendi çocuğum arka taraftan sesleniyor okul 3'e gidiyor bir tanesi arka taraftan ara, aracın içerisindeyiz baba baba baba dedi dedim efendim oğlum dedi iki kere iki dört eder baba dedi Allah Allah yani iki kere iki dört eder yani sen zaten birin sınıfta bunu öğrendin ikin sınıfta da öğrendin üçün sınıfta da öğrendin ve çarpım tablosunu en iyi şekilde tıkır tıkır sayıyorsun oğlum demedim ama ben onun ne demek istediğini o anda anladım aslında ben. İki kere iki ne demek olduğunu yani ne anlama geldiğini ruhumda hissettim baba dedi çocuğu marka tarafından e, arka taraftan seslenirken çarpım tablosunu en iyi şekilde sayan çocuk sevinçle bana sesleniyor diyor ki baba baba iki kere iki dört eder diyor işte o anda tık diye anladığı andır çocuğun. Bizim peki şu andaki eğitim sistemimiz nasıl bir sistem? Ezbere dayalı bir eğitim sistem. Gerilmiş bir yay gibi çocukların sanki başına bir tabancayla çocukların sanki başında bir kılıçla bekler gibi öğreneceksin modunda çocukları gerginlik içerisinde tutulan bir sistemin e, ürünleri çıkıyor şu anda. Bakın diyoruz ya hastalıklı bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Evet hastalıklı bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Çünkü çocukluk yıllarımız hastalıklı bir ruh haliyle geçiyor. Kendimizi bulmak, kendimiz gibi olmak lüksünü maalesef Türkiye'de yaşayamıyoruz. İşte gazetelere yansıyan haberi bir tanesini okudum. Değerli ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan 600 bin öğrencinin 4 tane rakamı toplayıp çıkartamadığını, ilkokul 2'den değil üçten değil lise mezunlarından bahsederek üniversite sınavında Üç dört rakamı toplayıp çıkartamadığından bahsetti. Şimdi konumuz biz çocuklar önümüzdeki günlerde karne alacak ya o tarafa doğru gidiyoruz. Şimdi ikinci e, habere ben e, okumak istiyorum müsaadenizle. Şimdi geçtiğimiz günlerde SBS sınavları yapıldı. Yani SBS sınavlarını kim icat ettiyse Allah razı olsun onlardan. Yani çocukların kategorize edildiği, daha ilk öğretim çağlarında kıvrandırıldığı, ve ölçme değerlendirmenin içerisinde çocukların bir yarış atı gibi koşturulduğu ve hastalıklı bir ruh haline sokulduğu, daha altıncı sınıftan itibaren ruh haline sokulduğu SBS sınavlarından bahsetmek istiyorum. Ha, siz de şunu söyleyebilirsiniz. İşte... Ee, diyebilirsiniz ki SBS sınavları sadece Türkiye'de yapılmıyor ki dünyanın değişik modern gelişmiş ülkelerinde de yapılıyor evet o dünyanın gelişmiş modern ülkelerinde eğitimini tamamlamış birisi olarak ben şu anda konuşuyorum örneğin Hollanda'dan bahsedelim Hollanda'da da SBS sınavları var SBS türevi sınavlar var Cito sınavları deniliyor oradaki ismine de Cito sınavları deniliyor ama Sito sınavları bakın orada da çok büyük rahatsızlık var. Sito sınavlarının kaldırılmasıyla alakalı rahatsızlıklar var. Ancak şöylesi bir şey daha var orada buradakinden farklı olarak. Sito sınavları yani SBS sınavları öyle Türkiye gündeminde manşet manşet manşet süper süper süper işte birinci şöyle oldu, bizim okul şöyle oldu, gazeteler böyle oldu falan diye gündemde aylarca kalmaz ki SITO sınavları, SBS sınavları. Bir etik görünmeyen sözleşme, bir centilmenlik anlaşması yapılmış gibidir okulların arasında, öğretmenler arasında, veliler arasında. Sessiz ve kimse meseleyi çok önemsettirmeden, çocuğun ruh sağlığını bozmayacak şekilde SBS sınavları Olur, biter ve notlar alınır. Ve SBS sınavlarının sonuçları bağlayıcılık, tespi, bağlayıcılık şeyi yoktur. Bu sınavın sonucu budur. Ondan sonra artık böyledir. Ona göre mekanik bir sistemin içerisinde sen şuraya gideceksin, sen şuraya gideceksin diye ayırt etme diye bir şey yoktur. Evet, SBS sınavları yapılır. Sonuç çıkar. Sonuç genelde tavsiye niteliğindedir. Yani siz çocuğunuzu A okuluna götüreceksinizdir. A okulu sorar SBS'den kaç aldı çocuğunuz şu kadar aldı hmm der yani. Orada kayıt yapıp yapmadı da e, veliyle birlikte okulla birlikte bir veri teşkil eder ama şaşayla törenle günlerce işte gazetelerin manşetleriyle en iyi SBS'ye biz hazırlıyoruz. İşte size dergi veriyoruz, işte SBS'de stresinizi azaltıyoruz, sizi gerginlikten kurtarıyoruz, psikolojinizi düzelteceğiz diye günlerce, haftalarca çocukların başında böyle kurşunlu bir tabanca ile beklenilir mi rica ederim. Ondan sonra işte çocuklar daha altıncı sınıfta, yedinci sınıfta anormal bir ruh hallerinin içerisine giriyorlar. Okuyacağım haber... SBS sınavına girmiş bir çocuğun dramıyla ilgili haber ama maalesef e, reklam vakti geldi. Eğer ayrılmazsanız lütfen ayrılmayın. SBS ile ilgili ve çocukların önümüzdeki günde karne alacağıyla anne babalar ve, ve öğretmenlerle ilgili çok önemli şeyler söylemeye çalışacağım. Lütfen ayrılmayın ve radyolarının başına birkaç kişiyi daha toparlayın ki aynı ruh halini paylaşalım. Reklamlardan sonra görüşürüz efendim. Efendim tekrar merhaba. Ee, Programın birinci kısmında SBS sınavlarının çocuklar üzerinde yarattığı, oluşturduğu stresten, sıkıntıdan ve SBS sınavlarının veya sınav sisteminin insanları kategorize eden sınav sisteminin insan psikolojisi üzerindeki tesirlerinden bahsetmek üzere hazırlanmak üzereydim ee, gelen e-maillere şöyle bir bakayım dedim e-mailler arasında bir tane e-mail dikkatimi çekti müsaadenizle o e-maili de sizlerle paylaşmak istiyor ve arkasından da sbs sınavlarıyla alakalı ee, girdiğimiz bu yorucu sıkıcı ve çocukların ruh dünyasını anlayıcı kısma geçmek istiyorum Efendim şöyle demiş dinleyicimiz adem bey nicedir sabrediyorum ama artık söyleyeceğim Yahu siz nasıl insansınız bu nasıl bir kendini beğenmişliktir anlayamadım gitti demiş dinleyicimiz. Konuşmasını bilmiyorsunuz insanları saf yerine koyuyorsunuz. Sizin program başladığında inanın tahammül edemiyorum. İnşallah en kısa zamanda işinize son verilir biz de kurtuluruz. 3-5 akrabanızın gönderdiği övücü mesajları okuyup hava atmakla bu işler olmaz. Eğer işinizde profesyonelseniz bu mesajı okuyun da görelim. Yıllardır demiş bir uzman arkadaşımın, çok sevdiğim, kıymet verdiğim bir uzman arkadaşımın ismini kullanmış buraya. Yıllardır falancı hanımın çabalarıyla bir seviyeye getirdiğimiz psikolojik dünyamızı alt üst ettiniz. Allah rızası için bırakın bu işi, gidin köyde çiftçilik yapın, tarımla, hayvancılıkla uğraşın. Böylece milleti daha fazla hizmet etmiş olursunuz demiş dinleyicimiz. Efendim çok arzu ediyorum dağlara çıkmayı. Orada belki yalnız başına yaşamayı ve bu türlü anormalliklerle uğraşmayı ben de çok istemiyorum. Ama insanın bir tarafından, damarının bir tarafından çocuk sevgisi girdiyse ve çocuk sırrını, çocukluk sırrını yakaladıysanız... Eğer bir annenin çocuğuna farkında olmadan da yaptığı eziyetleri görmeye başladıysanız, evinizin bir köşesine siniyor ve orada gözyaşınızı dökerek ertesi gün radyo programına geliyorsanız, dağlara çıkmak mı yoksa burada bunları söyleyeceğim demek mi daha ağır basıyor? Evet, burada bunları söyleyeceğim demek daha ağır basıyor. Biliyorum söylediğim şeyler öyle çok kolay hazmedilir şeyler değil. Büyüklük tutkunluğu içerisinde olan bir insana, Küçüklerin üzerinde böyle tasarruf hakkı bulunduğu zannedilen bir toplumun üzerinde çocukların da bir dünyası var demek. Anne babalar ne olur demek. Öğretmenler ne olur yapmayın çocuklara şu eziyeti yapmayın demiş olmak. Evet belki çok alışılmışın dışında şeyler olabilir. Ama ben bir taraftan kendim de bir babayım. Bakın ben dört çocuğum var. Öbür tarafta ben bir uzmanım. Ve çocukların gözlerine baktığım zaman ruh dünyasındaki iniltileri görüyorum. Ve göre göre sesinizi kesin, susun, artık gidin çiftliklerde yaşayın, dağda yaşayın vesaire demiş olmak benim için bir çözüm değil ki. Umuyorum bir gün siz de beni anlarsınız. Bu mesajın sahibi de beni anlar. Bana buraya mesaj gönderen 3-5 tane akrabam değil ki. İtimad edin benim akrabalarımın içerisinde beni dinleyenlerin sayısı ya dir ya üçtür. Geçenlerde işte çok sevdiğim, değerli benim ablam vefat etti. Kayseri'de yaşıyor idi ablam ya bu programı iki kere dinlemiştir yahut da üç kere dinlemiştir. Çocuklarını yetiştirdiği Yani çok da şey olmadı. Radyosu da yok zaten ablamın evin. Dinleyemedi de zaten. Beni dinleyenlerin içerisinde benim akrabalarım yok. Ama aynı frekansta, aynı ruh haleti içerisinde bulunduğum işte radyodaki ölçümleri görüyorum. Biraz önce Semih Bey de e, onu söyledi. En çok dinlenen programlar arasında yer almış. Şu anda internet üzerinde. Ben lütfen Haklı bırakayım mı bu programı diye sorduğumda ben inanıyorum ki aynı haleti ruhiyi paylaşan yüzlerce kişi mesaj gönderecektir. Göndersin yahut da göndermesin ben birilerine yaranmak için de yapmıyorum bu programı. Ama rica ederim şu haberi okuyayım ondan sonra gelin aynı ruhu birlikte paylaşacak mıyız paylaşmayacak mıyız o zaman karar verelim. SBS sınavında hani biraz önce haber gazetelerdeki haberleri okuyacağız demiştik ya SBS ile ilgili haberleri. SBS sınavında rahatsızlanan 6. sınıf öğrencisi ismini yazmış 13 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre Falanca ilin Falanca ilçesindeki Falanca isimli şahıs çocuk 13 yaşındaki kız çocuğu SBS'ye gireceği ilkokula geldi. Tam sınav başladığı sırada rahatsızlanan çocuk öğretmenlerinden izin alarak tuvalete gitti Tuvalette bir, ya, bir anda yere yığılan küçük kızı gören gözetmen öğretmenler hemen devlet hastanesine yerleştirdiler. İlk müdahalenin yapılmasından sonra helikopter ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen yavrucak 13 yaşındaki bu çocukcağız hayatını kaybetti. Ben dağlara gitmiş olmam, çiftlikte koyun kuzuların içerisinde olmam, size eğer keyif verecek ise ve hayal dünyanızda oluşturduğunuz bir takım şeyler ile çocuklara bakmaya devam edeceksek, bakalım ben keseyim sesimi. Ama rica ederim 13 yaşındaki bir çocuğun üzerinde oluşturulan şu SBS baskısı, bundan bahsetmeyelim mi? Söylemeyelim mi? 14 yaşındaki bir çocuğun, 15 yaşındaki bir çocuğun, işte önümde okuyacağım daha birçok haber var yani, Karne korkusu geçen yılın gazete haberlerinden derlediğim şey karne korkusu çocuğa ölüm getirdi neden okul ile ev arasında yürürken çocuk neye uğradığını şaşıyor birdenbire yığılıp kalıyor ey anneler diye seslenmeyeyim mi rica ederim söyleyin ey anneler çocuğunuz gelirken yürüyüşünü şaşırıyor. Daha yeni dünyaya gelmiş olan elinde karnenin ne manası olduğunu bilmeyen çocuklar yürüyüşünü şaşırıyor. Ne olur sesinizi rahmetle süsleyin demiş olmam yanlış bir şey mi oluyor? Hayır hayır ben bir pedagogum yani çocuk avukatıyım yani. İstediğiniz kadar diyebilirsiniz ki dağlara gidin, çiftliklerde yaşayın. Hayır, hayır ben bunları söyleyeceğim. İşinize gelse de söyleyeceğim, gelmese de. Çok değerli kardeşim, bu mesajı yazan kardeşim. Diyor ki profesyonelseniz bu mesajı okuyun. Ben bu mesajlar gibi, yani kendi ruhundaki o değişikliği bir türlü değiştirmemek için direnen onlarca kişi gördüm. Bu türlü dokunulmuş yerlerden feryat eden şeyleri gördüm. Ama ben diyorum ki, Çocukluk sırrını keşfedelim. Anne olmanın keyfi o zaman başlıyor. Baba olmanın keyfi o zaman başlıyor. Elinizi arkanıza koyup koridorda yürürken... ...çocuklar sizden korkan bir öğretmenseniz... ...öylesi bir öğretmenlik öğretmenlik değildir. Eğer çocuk sizin yanınıza geldiğinde... ...öyle sizle bir bütün haline girebiliyor... ...siz azıcık yere doğru eğilebiliyor... ...göz göze çocukla gelebiliyor... Koçum benim deyip o çocukla böyle sarmaş dolaş olabilecek haleti ruhiyenin içerisine girebiliyor. Sınıfın içerisine girdiğinizde çocuklar gözünüze bakabiliyor. Öğretmenim deyip gurur duyabiliyor. Mezun olduktan sonra canım öğretmenim diyebiliyorsa işte o zaman siz bir öğretmensiniz. Yoksa klasik manada evet ben de öyle öğretmenlerin elinde yetiştim. Bizim öğretmenlerimiz ben çok iyi hatırlıyorum. Ölmedilerse Allah uzun emir versin öldülerse Allah rahmet eylesin. Onlar öyle zannettiler, eğitimin böyle olacağını zannettiler. Benim saçlarımdan yukarıya tutarak, faullerimin oradan yukarıya tutarak ders öğretmeye çalıştılar. Dediğim gibi ben okulun içerisinde birinci oldum belki. Belki okulun içerisinde güzel başarılar kazandım ama hiçbir şey öğrendiğimizi tahmin etmiyorum bu sırada. Öğrendiklerim sadece kendi paçamı kurtarmak için, hakaretlere maruz kalmamak için, öğretmenin sevgisini kaybetmemek için... Aslında bir çırpınıştan ibaretti. Bir izzet savaşıydı yani aslında öğretmenin elini tutmak için bir izzet savaşıydı. Evet böylesi bir eğitim modeli içerisinde yetişen çocukların çok başarılı olduğu kanaatini taşımıyorum. Radyolarınızı kapatabilirsiniz. Kulaklarınızı da kapatabilirsiniz. Beni duymayabilirsiniz. Ama benim bu sözlerimi eğer bir yerlerde bir şekliyle yakaladıysanız bunlarla muhatap olduysanız gece kabuslarınıza dönüşecek çocukların o bakışları. Gece kabuslarınıza dönüşecek o çocukların sizle göz göze gelişindeki incinmiş halleri ve maalesef ben sesim yettiği sürece bunları söylemeye devam edeceğim. Eğer e, dediğiniz gibi işine size son ver bu benim işim değil onu söyleyeyim yani ben burada çalışan elemen falan değilim ben bir öğretim görevlisiyim ben buraya geliyor. Ee, uzunca bir yolculukla buraya geliyor 50-60 kilometre tepiyor ve haftanın iki günü geliyor burada program yapıyor. Bu benim işim falan değil yani öyle de yanlış anlaşılmasın. Efendim sorularınıza geçmek istiyorum göndermiş olduğunuz sorulara geçmek istiyorum bu arada. Ee, ölüm haberini de verdik. Ha, karne konusuna değinecektik karne konusuna. Şimdi karneyi şöyle algılamak lazım anne baba dünyası içerisinde çocuklar cuma günü karne alacaklar. Şimdi karne nedir? İlk önce ona bir bakalım. Aslında karne aile ile okul arasındaki bir bilgi tutudur. Sizin bir çocuğunuz var, sabah okula gönderiyorsunuz, öğleden sonra okuldan alıyorsunuz çocuğunuzu. Sizin bir gözlemleriniz var çocuğunuzun üzerinde yaptığınız bir, tür, bir takım gözlemleriniz var. Ama bir de okul kısmı var. Çocuğunuzu gönderdiğiniz bir yerde bir de eğitici var, bir de öğretmen var. O öğretmenin de çocuğunuz üzerinde bir takım gözlemleri var. İşte karne diye baktığımız o çok önemsediğimiz, abarttığımız vesaireyi anne babalar ilk önce bu gözlükle bakmaları lazım. Okulun çocuğum hakkında bana gönderdiği bir bilgi notudur. İşte o kadardır yani. Ve çocuğa karneden dolayı baskı yapmak, karneden dolayı tuhaf tuhaf davranışlar içerisine girmek, karneden dolayı çocukla... Efendim yaka paça olmak oldukça yanlış bir davranıştır. Okulun veliye gönderdiği bir bilgi notudur. Veliye söylenilen şey şudur. Çocuğunuz matematik dersinde ben şunları öğretmeye çalıştım. Yahut da çocuğunuzun aldığı puan bu kadar. Sınav yaptım, ödev verdim vesaire yaptım. Çocuğunuzun durumu dörde kadar yükseldi, üçe kadar yükseldi. Şimdi anne baba karneyi aldığında eline karneyi alıp da bu ne biçim karne diye seslenirse eğer çocuğuna, eğer e, hiç utanmıyorsun böyle bir karneden diye çocuğuna baskıyla gidecek olursa çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Neden? Çünkü o karnedeki notlar sadece çocuğun kendisine ait değil ki. Buldunuz küçük çocuğu karşınızda bu matematik niye dört? O zaman ben de size sorayım sevgili anneciğim bu matematiği niye çocuğunuz dört aldı? Evde acaba ortamını oluşturabildiniz mi? Akşamları oturup birlikte ders yapabildiniz mi? Yan yana masaya oturup siz de matematik sorularını çocuğunuzla birlikte sadece bir yarım saat sessizlikle çözdünüz mü? Yoksa otur dersinin başına ben içeride mutfaktayım mı dediniz? Of senden de bıktım bir türlü ders yapmıyorsun deyip baskımı oluşturdunuz... Babası artık ben bu çocuktan bıktım ne dersini vaktinde oturuyor ne vaktinde yatıyor ne vaktinde kalkıyor deyip bir de evin içerisinde bunaltı mı oluşturdunuz yoksa çocuğunuzun o ders çalışma sırasını birlikte mi geçirdiniz? Ha eksikliklerini fark ettiniz mi acaba çocuğunuz şu anda çarpma işlemleriyle meşgul, üçgenlerle meşgul, karelerle meşgul çocuğunuzun kafasında öğretmenin sınıfın içerisinde anlattığı bir takım olayları evin içerisinde çözerken anlamadığı bir takım yerler var anında hissedebildiniz mi yan yana otururken neyi anlayamadığını neyi zorlandığını neyi anlamakta zorlandığını anında hemen sanki suni müdahale yapar gibi boğulmak üzere olan birisine suni müdahale yapar gibi anında hemen yetiştiniz mi yok yetişmediniz e o zaman çocuğunuza sadece karnenin ona aitmiş gibi bu şekilde celalli davranmanız niye bu ne biçim karne diye seslenmeniz niye? Karnenin sorumluluğunu sadece çocuğuna yüklenme, yüklemeniz niye? Artı çocuğunuzun dünyasına bir bakın lütfen. Okula gönderiyoruz diyelim ki okulun içerisinde şiddet kol geziyor. Çocuğunuz okulunuzun içerisinde ezilip büzülüyor. Çocuğunuz sıkıntılar çekiyor. Çocuğunuz öğretmenle bir türlü uyum içerisine girememiş korkuyor çekiniyor öğrenmesinin önünde birçok engeller dolu çocuğunuz bir türlü kendisi olamıyor okul ortamının içerisinde ve ondan dolayı öğrenmesinin önünde engeller olduğundan dolayı sıkıntı ve stres içerisinde derse giriyor ve matematiği belki de fiziği belki de başka bir dersi o sıkıntılardan ve kaygılardan dolayı anlamakta zorluk çekiyor. Yahut da siz tatil dediniz, şu dediniz, bu dediniz, üç gün falan yere gidelim dediniz, çocuğunuzu göndermediğiniz bir sırada derslerde belki de öğretmen çok önemli bir şeyler anlattı ve zincirin halkalarından bir tanesi koptu. E o takdirde çocuğunuz o halkadan kopmuş olan o halkanın üstüne inşa yapamadı. Belki de ondan dolayı öğrenmesi zorluk çekti ve matematik arka arkaya arka arkaya sendelemeye başladı. Fark ettiniz mi peki bunu? Yo geldikten sonra tekrar çocuğunuzu rahat bir şekilde okula gönderdiniz. Öğretmenin belki ikazlarını hiç dikkate almadınız ve çocuğunuz ondan dolayı sıkıntı çekti. E o zaman sadece çocuğa yüklemek doğru olur mu acaba karnenin sorumluluğunu? E işin içerisinde öğretmen var. E, bu öğretmenimiz konuları düzgünce öğretebildi mi, öğretemedi mi? Yoksa biraz önceki mesajda olduğu gibi sinirli, stresli, sıkıntılı bir öğretmen arkadaşımız mı acaba? Çocukla uyum sürecini tamamlıyor mu? Çocuğun ruhunu girebilecek özellikler taşıyor mu? Taşımıyor mu? Okulda çocuğun arkadaşları ne alemde? Çocuğunuz okulun içerisinde stres ve sıkıntı yaşıyor mu? Anne baba olarak bizim çocuğumuza sunduğumuz imkanlar, oluşturduğumuz vasat ne alemde? Bunların hiçbirisini hesaba katmadan bu ne biçim karne diyerek çocuğa yaklaşmış olmak sizce doğru bir şey olur mu? Bence hiç doğru bir şey olmaz. O takdirde... Çocuğa karneyi getirdiği sırada karneyi çok abartılı bir şekilde okuyup gözlemleyerek hmm diyerek zayıflardan dolayı azarlayarak ceza vererek yüksek notundan dolayı da böyle abtararak çocuğu mükafatlara boğarak e, teşekkür ve takdirlere boğarak olayı çok sunu çocuğun dünyasında karneyi çok önemli bir hale getirmemek lazım. Karneyi. Çocuğun dünyasında ne kadar önemsettirilir ise çocuğun üzerinde o kadar büyük bir baskı oluşur. Karnenesini getirdi çocuğunuz bırakın bir bakın, gözlemleyin, ilgilenin, notlarını okuyun. Canım oğlum deyin, koçum deyin. Hadi hayırlısı tatile girdik deyin. İnşallah daha sonraki dönemde birçok daha şeyler değişecek deyin. Ben yardımcı olacağım deyin. Bir takım konuşmalar yapın. Ondan sonra sırtını sıvazlayın, bırakın dışarıya çıksın oynasın. Çocuğunuzu çok önemsettirmeyin karneyi ama siz çok önemseyin. Eşinizle akşam yan yana oturduğunuzda, karneyi önünüze aldığınızda, karnedeki notları tek tek tek tek üzerinde dura dura verilen o davranış notları da dahil olmak üzere üzerinde dura dura eşinizle birlikte mutlaka bir istişare yapın. Ve bu karnenin, karnenin ne anlama geldiğini eşinizle birlikte yorumlamaya çalışın. Neyin dışında Çocuğunuzun olmadığı bir anda çocuğunuz hakkında verilen bu notların ne anlama geldiğini anlamaya çalışın. Şimdi ceza karneyi almış olan bir çocuğa bazı anne babalar işte bir de ile karşılık veriyor. Yahu zaten karnedeki kırık notlar çocuğun cezasıdır. Çünkü çocuk karneyi aldığı sırada öğretmeninden aslında aralarında bir duygusal engel olduğunu hisseder eğer karne notu düşükse. Yani çocuk kişiliğine algılar normalde ilk öğretim çağındaki çocuk kişiliğine algılar zayıf notları. Örneğin falanca öğretmenden eğer iki aldığı bir aldığı ise aslında o notu sanki kişiliğine verilmiş bir not gibi çocuk öğretmenle kendisi arasına bir mesafe koyar. Sevilmediği hissine kabul görmediği hissine hatta birazcık meseleleri anlamadığı hissine kapılır. Kişiliğiyle yorumlar. Şimdi bu. Çocuk için bir ezikliktir, aldığı o birler, ikiler, zayıflarlar artık neyse nasıl değerlendiriliyor ise. Tüm bu ezikliğine rağmen bir de çocuğu eve getirip bir de evde ezmiş olmak insaf işi değil yani. Artı çocuğun ikinci aldığı bir ceza belki de, eziklik belki de arkadaşlarıyla karne hakkında konuştuğu andır. Nedir o an? Kaç tane zayıfın var şu dersin nedir bu dersin nedir diye çocuklar birbirlerine karnıyı aldığından itibaren sıralarda herkes birbirine koşar. Şimdi siz rahat olur musunuz? çocukluk halinizi düşünün lütfen. Bir almışsınız iki almışsınız arkadaşlarınız soruyor senin karnen kaç senin kaç tane zayıfın var diye ve siz zayıfları söylerken çok rahat olur musunuz ezilirsiniz değil mi? Ezilmiş olan o çocuk bir de eziklik içerisinde karşınıza geldi bu ne biçim karne deyip bir de siz ezerseniz yahu bu çocuğa kim sahip çıkacak? Siz sahip çıkın anne olarak baba olarak çocuğunuza siz sahip çıkın artı eğer diyelim çocuğunuz zayıfları çok yok ama teşekkür ve takdirle gelmiş ise onu da yine çok abartmayın yani çocuğunuza aferim oğlum koçum oğlum seni çok seviyorum oğlum sen çok başarılısın oğlum diye yaklaşırsanız eğer çocuğunuz bir korku ve paniğin içerisine girer. Çok ilgi ve alaka görmüş olmak, teşekkür ve takdirlerin çok abartılı bir şekilde çocuğa geriye doğru dönüşüm olarak sunmak çocuk için, çocuğu e, kaygıya sevk eder. Neden kaygıya sevk eder? Yani bu notları seni alamazsam ne olacak o zaman? Şu gülen, etrafına elindeki karneyi gösteren. Annem ile babam arasında sevinç gösterisine sebep olan şu takdir belgesini önümüzdeki yıl almazsam annemin suratının hali nasıl olur acaba, babamın hali nasıl olur acaba diye çocuk kaygının içerisine girer. Teşekkür ve takdirlerde de yine o abartılı tavırlar takınılmaması lazım. Çocuk bir tebessümle, belki bir saç okşamasıyla maşallah oğlum güzel bir karne getirmişsin, teşekkür ederim oğlum diyerek belki o ilgi sahasını safhasını, safhasını Kullanıp çocuğunuzla ilgilendiğinizi göstermeniz ama abartılı bir şekilde e, takdir, teşekkür ve hediyelere çocuklar e, boğulmaması lazım, mükafatlara boğulmaması lazım. Efendim cuma günü çocuklar dedik karne alıyor. Aslında önümde birçok soru da vardı. Onları da cevaplandırmaya çalışacaktım. Maalesef vaktimiz doldu. Yarın saat 11 ile 12 arasında yine radyolarınızın başınızda olursanız sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Efendim hoşçakalın.